Arap Yarımadası'nda arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldiğinde biliyoruz ki daha önce de konuşmalarımıza geçti. Bir defa Hristiyanlık var. Nerede? Hicaz'ın güneyinde ve kuzeyinde. Güneydekiler Yemen bölgesinde bir Hristiyan topluluk var. Ebrehe işte o Kabe'yi yıkmaya gelen onların lideriydi. Bir de kuzeyde Bizans'a komşu Gassani'ler özellikle. Kitapta o kabilelerin isimleri işte bulundukları yerler falan anlatılıyor. Mecusilik İran'da komşu oldukları için biliniyor ama Arap Yarımadası'nda pek rağbet görmemiş. Pek itibar edilmemiş. Daha çok neredeler Bahreyn, Yemen ve Umman'da oturan İranlılar. Yani Araplar arasında değil de İranlılar arasında görülmüş Sabi iyilik, diye küçük bir topluluk var. Ondan bayağı epey iki sayfa bahsetmiş kitabımız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu Sabi'yi tabiri. Anladığım kadarıyla arkadaşlar Hıristiyanlıktan önce Yahudi, dejenere olmuş Yahudiye karşı çıkan daha orijinal Tevrat'a uymalıyız diye savunan tek tanrıcı işte içki içmeyen alkol kullanmayan burada anlatıyor onların özelliklerini bir topluluk. Daha sonra bunlar da farklı e, tarzlara evrilmişler. Böyle bir küçük bir topluluk var. Fakat yaygın olarak putperestlik var. Yani şey, o günkü Hicaz'da, Arap Yarımadası'nda yaygın inanç putperestlik. Şunu kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Putperestler Allah'ı reddetmiyor. Yani o putların Tanrı olduğunu söylemiyor. Çoğunlukla öyle zannediyoruz biz. Ee, öyle zannettiğimiz için de putperestlik artık dünyada yok zannediyoruz ee, ben de öyle zannederdim öyle düşünüyordum yani gençlik yıllarında ve biraz da Kur'an'la böyle haşır neşir olduğum için Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok şirkten bahsedilmesini azıcık böyle bana ilginç gelirdi çünkü benim yaşadığım çağda arkadaşlar pozitivizm yaygın e, Tanrı yok, din yok yani inkar, inkar yaygın Efendim o çağda 20. yüzyılın işte ikinci yarısının başları diyelim. Efendim e, Kur'an-ı Kerim'de ama inançsızlıktan hiç bahsedilmiyor neredeyse. Fakat her yerde yaygın bir şekilde şirkten bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. ki yani bu kitap kıyamete kadar geçerli bir kitap. E, fakat ortadan kalkacak ve bir daha görülmeyecek olan putperestlikten niye bu kadar çok Demek ki işte bir yanlış e, kodlama bakın böyle bütün şey gibi domino paşları gibi. Her şeyin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Arkadaşlar putperestler evrensel külli, dünyayı yoktan yaratan, her şeye gücü yeten bir tanrıya inanıyorlar. Yani Rab Allah'a inanıyorlar. E, neden putperestler peki? Tanrı ile aralarında aracı olduğunu düşünüyorlar putların. E, ve o putları da şimdi bu insanlar arkadaşlar size daha önceki kaç akşamdır biz burada buluşuyoruz kaç haftadır. Uzun uzun anlattım. O Arap kültürünü, zekalarını, hafızalarını, edebiyatlarını yani bunlar sadece Araplar için değil. Ben ee, Pikmelerinde, ne bileyim Afrika yerlilerinde, ne bileyim e, Avustralya kıtasındaki en ilkel insanların da ben zekalı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O saçma sapan inançlara inanan insanlar. İnsan bir şeye inanacağı zaman onu kendisi yorumlayarak çeşitli yorumlarla ona çok aklıleştirilmiş bir farklılık yakıştırıyor. Mesela bizim konumuz olan Hicaz gölgesindeki putlar arkadaşlar e, Arap tarihinde yaşamış gerçekten yaşamış yani kabirleri olan bilinen iyilikleriyle, cömertlikleriyle yardımseverlikleriyle güzel ahlaklarıyla meşhur insanlarmış. İlk önce bunların kabirlerini ziyaret etmek şeklinde başlıyor. Kabirlerini ziyaret ediyorlar ve o kabirlerdekilerden bir şeyler istiyorlar. Çünkü o artık öbür tarafa geçti ya, Allah ile görüşüyor. Niye? Çünkü çok kıymetli biri, çok iyi biri. Bakın nasıl mantık silsilesi kuruyorlar. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bu iyi insanların kabirlerini ziyaret ediyorlar. Sonra biliyorsunuz anlattık Arapları, bu Arapların çok küçük bir kısmı Hadari. Büyük bir kısmı bedeli. Hadari neydi? Şehirli, yerleşik yaşayan, bedeli göçerek kabile ama mezarı kaldı. Şimdi ben yardım isteyeceğim zaman... ...sığınacağım zaman... ...aracı Allah ile arama bir aracı... ...bir torpil sokmak istediğim zaman... ...o mezara gelemeyeceğim. İşte o, o insanlar... ...insanlar arkadaşlar... ...dili üretebildikleri gibi... ...sembolleri de üretebiliyorlar. Diyor ki ben... ...bu mezarda yatan kişiyi... ...sembolize eden bir heykel yapacağım... ...o heykeli yanımda taşıyacağım... O heykel bu mezarda yatan bu işte Allah katındaki değerli insanı sembolize ediyor. Yoksa hiçbiri o tahtaya tapmadıklarını ya da o taşa tapmadıklarını biliyorlardı. Onu bir sembol olarak görüyorlar. Allah katında aracılık etme gücüne sahip birilerinin bir şeylerin sembolü olduğunu söylüyorlardı. Ve onlara tapıyorlardı. Arkadaşlar. Ee, i̇nsanların hangi duyguları onların ...put üretmelerine, putperestliği üretmelerine sebep olmuştur. Ve bugün de o duyguları istismar eden hangi mecralar var? Tek yani kitabi dinler arasında bile. Mesela insanlar hangi duygularla putlara tapmışlardır? Arkadaşlar, haz ve korku duygularıyla. Yani ya bir şeyi elde etmek için putlara tapmışlardır... Ya bir şeyden korktukları için pıtlara takmışlar. Yani vahşi hayvanlardan korkmuşlar, felafetlerden, doğal afetlerden korkmuşlar. Bunlar için pıtlara takmışlar. Veyahut da efendim e, bereket için, işte bol kazanç için, kısmet için hazır konumuz açılmışken. Efendim ne bileyim yani çeşit çeşit evde geçim için, işte çocuğu olsun diye. Yani talepleri var, talepleri var. Bu talepler için kutlardan kutları aracı kılmışlar veyahut da korktukları şeyler için. Demek ki arkadaşlar biz haz ve korku duygularımızı doğru mecralarda yani bir şey elde etmek isteklerimizi ve korkup sığınma iç güdümüzü doğru mecralarda nasıl diyeyim karşılamazsak bunun ihtiyacını. Çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Sığınma ihtiyacı olmayan var mı aramızda? Hiçbir şeye sığınmak sığınmam gerekmiyor benim. Hiçbir şey sığınmak istemiyor diyen var mı? Değil mi? Hepimizin farklı farklı sığınma isteklerimiz var. Efendim veyahut da taleplerimiz var, isteklerimiz var. İşte bunları doğru mecralarda kullanmıyorsak bu duyguları bunlar çok kolay istismarcıların şirke düşersiniz demiyorum ama istismarcıların eline düşmeniz çok kolay. Yani insanların bu duygularını istismar ediyorlar. O dönemde putperestler, putlar veya onların işte rahipleri vs. bu dönemde bu kitab dinler içindeki istismarcılar. Şimdi arkadaşlar nasıl o peki insanlığın ilk dini madem şeydi, tevhid diniydi. Yani ilk insan, ilk peygamber. Az önce onu söyleyecektim bilgilerinizle de tamamlayın derken. Ee, bu sosyal kalıtım denen bir şey var varmış arkadaşlar. Epigenetik. Heh. DNA'mız yaşarken de inşa ediliyor arkadaşlar. Sadece doğduğunuz gibi kalmıyor. Onunla ilgili bir yazı okudum da ben de. Yaşarken de siz yani mesela çok yalan söyledikçe DNA'mızı farklı bir şekilde inşa ediyorsunuz. Yani tabii bilmiyorum nasıl işlediğini sistemi. Şimdi arkadaşlar e, insanlığın ilk şuur altında ilk hafızası, ilk düşünen insan Hz. Adem ve o Allah'tan vahiy alıyor öyle değil mi? Yani Allah ona doğruyu yanlışı öğretiyor, işte yani temel şeyleri öğretiyor. O hemen arkasından Adem, İdris, Nuh, Hud peygamberleri böyle sayarız. Bunlar ismi bilinenler. Bir de ismi bilinmeyenler var. 124 bin peygamberden bahsediliyor. Yani Allah insanları hiçbir zaman arkadaşlar vahiysiz bırakmamıştır. Ama fetret dönemleri vardır. Vahyin unutulduğu. Çünkü yazı olmadığı için veya yazılan yazılı metinler korunamadığı için. Mesela Tevrat yazılı olarak bir bütün halinde inmiştir. Öyle aşama aşama değil. Bir sandığın içinde inmiştir. Ama onu defalarca kaybetmişler ve defalarca tekrar yazmışlar. O büyük sürgünler sırasında, savaşlar sırasında tekrar tekrar yazmışlar. Akıllarında kaldığı kadarıyla yani. Tekrar yazmışlar. Dolayısıyla bu yazılı, yani bir kitabı olan kitabi dinlere gelinceye kadar bunlar değil mi? bir peygamberle birlikte işte kaç nesil onun içinde hemen hikayeler, mitoloji, belki Bizim bugün mitoloji dediğimiz hikayelerde bile vahyin şeyleri var değil mi? İzleri var insanlığın ortak şuur altında. Yani bizim mesela evrensel ahlak dediğimiz şeyler, evrensel estetik dediğimiz, evrensel güzellik dediğimiz, evrensel insan hakları dediğimiz, yani bütün dünyada geçerli doğru ve iyi olan nedir? Bütün dünyada geçerli olan o bilgiler ortak bir atadan geldiğimiz ve o ata da Tanrı tarafından eğitildiği için olamaz mı yani? Ve bunlar zaman içerisinde, bin yıllar içerisinde insanlara işte epigenetikle ve diğer sosyal kalıtım yollarıyla aktarılmış olamaz mı? Yani bunların üzerinde düşünün arkadaşlar. Ama sapmalar çok kolay oluyor. Evet. Çünkü... Bir, o sapmaları sismar etmek isteyen, kullanmak isteyen rahipler, hahamlar, din adamları var. Bunlara müthiş teknikler var Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Önce düşünün, ben mesela az önceki tefsir dersinde de anlattım, belki bazılarınız oradaydı. Şimdi düşünün mesela, ben önce diyorum ki insanlara, bende sırlı bir bilgi var diyor. İşte diyelim ki, kısmet açma, ben de ben biliyorum diyor Sonra bunu ne kadar, inandırdıktan sonra ne kadar istismar edebileceğimi düşünün yani. İnsanların mesela bereket konusunda birinin dua etmesi gerektiğine, işte e, toplanmış buğdayların e, mezopotamya'yı düşünün işte. Bir tapınağa toplanmış buğdaylar orada depolanmış. Bunların çürümeden korunması için rahiplere ödenen e, efendim o hainler için ödenen bir takım fazla ürünlere vesaire. Yani bunlar hep ekonomiyle, statüyle e, paralel gitmiş ve insanların korkularından ve ümitlerinden desteklenmiş, e, beslenmiş. Arkadaşlar, Elif fromun Psikanaliz ve Din diye bir kitabı var. Orada Elif Fromm diyor ki kabaca e, küçük kitaplar bunlar. Yani büyük bir makale diyebiliriz. Böyle kendini ferdi bir kitap zannetmeyin. Şöyle kitaplar. Orada Elif from diyor ki arkadaşlar bizim e, insanların diyor geçmişte animist din dediğimiz, işte putperest dinler dediğimiz dinlerin ritüelleri bugün obsesyonlar ve psikiyatrik rahatsızlıklar olarak tezahür etmektedir. Yani buradan ne anlıyoruz? Bugün bizim bu bir bozukluk, işte bozuk bir davranış dediğimiz ve tedavi edilmesi gerekir dediğimiz şey tarihte, Toplanıyor insanlar, böyle olanlar bir din şeklinde bunu yapıyorlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onları da oradan bakarsınız. Bir de tartışmalı bir başlık da açayım ben size gider Tarihte hiçbir putperest din resim ve heykel olmadan yürümemiş. Yani putperest dinlerin olmazsa olmaz unsuru kutsal resimler, kutsal heykeller mutlaka bir figüre tapmışlar insanlar. Bunun için İslam'da arkadaşlar, çok tartışmalı bir konu, çok çok tartışmalı. İslam'da bu resim ve heykel konusu hep şey yapılmış. Ee, dediğim gibi hem çok tartışmalı hem de e, gelişmemiş, ilerlememiş. Yani İslam ve tanzimata gelinceye kadar Arkadaşlar, 17. 18. yüzyıla gelinceye kadar İslam dünyasının hiçbir yerinde evlerde ve resmi dairelerde resim yok, heykel yok. Arkadaşlar, belki istisnaları vardır. Ee, bir aç, bunu açıkça yasaklayan bir ayet olmamasına rağmen, olmamasına rağmen, çünkü onu şirk dininin bir şeyi saymışlar. Çünkü bütün dünyadaki uygulama öyle. Onun bir unsuru olarak kabul etmişler ve bu medeniyette o kanal yürümemiş. Seyit Hüseyin Nasr'ın editörlüğünü yaptığı Felsefe, Edebiyat ve Güzel Sanatlar diye küçücük yüz sayfalık bir kitapçık var. Orada bu güzel sanatların İslam'da nasıl hangi kanallardan, hangi mecralardan geliştiğini, neden resim ve heykelin gelişmediğini çok güzel anlatan bir makale de vardı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Peki sanat geri mi kalmış İslam dünyasında? Hayır arkadaşlar. Tarihe damgasını vuran değil mi? İslam sanatları var. Benim e, uzmanı olmadığım bir alan bir cümleyle kapatayım. Arkadaşlar İslam sanatları fonksiyoneldir. Gösterişe yönelik değildir. Hayatı güzelleştirmeye yöneliktir. değildir. İslam'da yazı sanatı gelişmiş, işte tesip sanatı gelişmiş, mimari çok gelişmiş. Bir tek şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Tevhid inancını koruyabilmeniz için Esma-i Hüsna'yı çok detaylı bilmenizi tavsiye ediyorum. Bununla kapatalım. Ee, onunla ilgili de hayatınızda bir kez olsun, yani elinizin altında bulunsun, Ali Osman Tatlısu'nun Esma-i Hüsna şergini okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Esma-i Hüsna şu demek, Cenab-ı Hak 99 ismiyle, o Esma-i Hüsna listesindeki 99 isimle bize kendisini tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir insan, bir başkasını, bir varlığı, tanrısını, öyle diyelim, 99 ayrı niteliğiyle tanıyorsa artık onun hakkında yanılmazlar. Çünkü biz en iyi tanıdığımız insanı bile 3-5 taneden fazla özelliğini bilemeyiz. Onlar, onlar da kalıcı değildir. Yani o üç beş özellik de kalıcı değildir. Yarına garantisi yok. Ama Cenab-ı Hak bize arkadaşlar düşünün, bir insanın başka hiçbir insanı tanıyamayacağı kadar detaylı, 99 ayrı yönüyle bize anlatıyor kendisini, onun hakkında yanılmayalım diye. Peki onun hakkında yanılırsak ne olur? Yani Tanrı hakkında yanlış düşüncelere saplanırsak ne olur? Birileri çıkar, Tanrı adına bizi isteyecek mahveden Tarihte işte şirk hep böyle olmuş. Yeni geldikçe yine konuşacağız. Peygamber Efendimiz'in ailesine geldik arkadaşlar.